Artık haklı hak olmuştur. Haklı hak olanlar ne yaparlar? Hak dil hakkı söyler. Hak göz hakkı görür. Hak kulak hakkı dinler. Ruslada kadar böyle giderim. Hatta hakkı görür bu alemde. Çünkü hak dini gösterir. Gözler tahammül edilmez hakkı görür. Basiretle olur olmuş. Tarifin mümkün değildir. Gülün koklanması gibi. Gülü koklarsın da koklamayı tarif. Gül aldın bulma sürdün derse bak kokuyu tarif edemezsin.